Kader meselesinin anlaşılabilmesi için iki noktanın çok iyi anlaşılması gerektiğini daha önce ifade etmiştik. Bu iki noktadan bir tanesi Allah'ın ezeliyetiydi. Bu bahsi detaylarıyla inceledik ve anladık ki Allah ilmiyle bütün zamanları, geçmişi, hali ve geleceği aynı anda kuşatır. bizim yapacaklarımızı daha yapmadan evvel ezeliyeti ile bilir. Şimdi ise çok iyi anlaşılması gereken bu iki noktadan ikinci noktayı, ilmin maluma tabi olması kaidesini inceleyeceğiz. Bu noktada iyi kavrandığında çözülmez bir muamma zannedilen kader bahsinin ne kadar anlaşılır olduğunu ve içinde cevaplanamaz hiçbir soru olmadığını göreceksiniz. Kader meselesini kavrayabilmek için ilmin maluma tabi olması kaidesini ezeliyet bahsi kadar iyi anlamak zorundayız. Bu yüzden bu kaide ile ilgili tam 10 misal vereceğiz. Bu 10 misalden sonra bir daha aklınıza Allah günah işleyeceğimi yazmış, benim suçum ne diye bir soru asla gelmeyecek.